Yeni doğan bebeğe dini konuda neler yapılabilir diye bir soru var. Evet, e, tabii Cenab-ı Hak bir yavru vermişse bununla ilgili görevlerimiz var. E, ne yapacağız mesela? Ona güzel bir isim vermek lazım. Güzel bir isim ne olur? Daha ziyade e, halkımız arasında mesela Aleyna başladı gidiyor. Şimdi İleyna da başlamış. Efendim İleyna e, ne anlamı var hiçbir anlamı yok. Aleyna hadi öyle böyle tuttu. Evet. E, siz Aleyna koyunca başkası da İleyna koyuyor. Efendim e, bakıyorsunuz Kur'an'la şöyle geçiyor diye e, hiç anlamı olmayan ya bilmediğiniz bir şeyi isim olarak çocuğunuza vermemeniz gerekiyor. E, Kur'an'da elbette güzel isimler var. Onları koymanızda bir sakınca olmaz zaten. Onu verebilirsiniz. Vereceğiniz ismin bir e, Müslüman'ı çağrıştırması lazım. Yani bu yavru Müslüman. Öyle bir isim verin ki bu yavrunun Müslüman olduğu anlaşılsın bu bir. Evet. Anlamlı olsun. Ve bir de e, söyleme kolaylığı olmalı. Yani e, hiç söylenemeyecek bir ismi evladınıza verdiğiniz takdirde alay konusu olur. Evet. Anlamı kötü olduğu takdirde çocuk ne yapılır? Yani ço diğer çocuklar yanında hep alay edilir, dışlanır. Böyle bir şey yapamazsınız. Vereceğiniz isim, yavrunuz büyüdüğünde razı olabileceği bir isim olmalı. Bunu yapacaksınız. Bu ismi vermek de yedinci günde genelde oluyor. Yedinci gün. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kahmet getirmek soretiyle çocuğa ismi koyuyorsunuz. Peki başka ne var? Çocuğun mesela ilk günlerinde Resulullah Aleyhisselam döneminde yapılmış... Ee, yeni doğan çocuklar peygamberimize getiriliyor aleyhisselam. Ee, o da mesela hurmayı biraz çiğniyor ve çocuğa e, tattırıyor. Ee, mesela bu tür işlem ne anlama geliyor? Yavrunuz birkaç günlük de olsa salih insanlarla birlikte olsun anlamını taşıyor bu. Asr-ı Saadet'te bu uygulama yapılmış. Evet. Peki başka ne var? Saçını tıraş etmek. Genelde tıraş edilmiyor ama... Az diye vesaire e, ve ağırlığınca altın kaç gram iki gram mesela e, ile altın olabilir değerinde para olabilir maddi gücünüz varsa fakirlere tasadduk etmeniz tavsiye ediliyor. E, bir de gücünüz varsa akika kurbanı dediğimiz yeni doğan çocuğa yedinci günde e, kesmeniz e, uygun olan tavsiye edilen kurban var. Onu keseceksiniz ve bunlardan en önemlisi de o çocuğu helal rızıkla evet. ana rahminden itibaren doyurmak ve doğduktan sonraki hayatında da o yavruya ne yapmak? Helal rızık yedirmek lazım. Daha önemlisi başka ne var? Aile hayatında sizi gördüğünde İslam'ı anlamalı, İslam'ı tanımalı, İslam'ın olamaz. ne olduğunu sizden öğrenmeli. Yani rol model olmanız gerekiyor. Bunları yaptığınız takdirde inşallah o yavrumuz salih bir insan olacak, hem size fayda verecek hem ülkesine fayda verecek güzel bir insan olacak inşallah.